Felsefe Gevezelikleri. 20 yıl sonra tekrar. Hazırlayan ve sunanlar Oruçar Ouba ve Ferhat Taylan. Fermi günler. Mehter takımımız hazır ve nazır. Viyana usullarına doğru yaklaşıyoruz. Konu konuştuk Ferhat'la demin programdan önce. İnanılmaz bir iş yani İstanbul yani İstanbul Viyana arası bugün otomobille bir buçuk gün falan sürüyor. Böyle çıkıyorlar yayalar büyük çoğunluğu yaya. Atlılar var ama Nan -nan -nan diye gidiyorlar. Peki biz de biraz gidelim. Nasılsın çekirge? İyi hiç fena değil. Biz bir alt etmişiz. Ben sonradan düşününce fark ettim. Şu hani evrensellik meselesiyle uğraşıp durduk ya. <gülüyor> aslında yani Türkçenin bir özelliğinden dolayı o tartışma çıkıyor anlaşılan. Çünkü şimdi Universal Declaration of Human Rights'te universal olan ne? Declaration. Değil mi? Evet. Yani insan haklarının evrensel olduğu söylenmiyor. İnsan hakları bildirgesinin evrensel olduğu söyleniyor. Tabii ama Değil mi? daha Türkçe sonra de ima edilmiyor mu? metnin içinde tamam herkesin yani. var diyor biz biz oraya bağlamıştık tabii, tabii. ama asıl evrensel olan bildirge tabi değil mi insan yani hakları evrensel evrensel, zaten. evrensel insan hakları bildirgesi dediğin zaman bile değil mi evrensel bildirgeye bağlanıyor aslında evrensel insan hakları ya da insan hakları evrensel beğenlemesidir diye çeviriyor Tabii öyle insan hakları ha, evrensel işte, evet. Evet. biz biraz kılı kırk yerdik galiba ya da şeyde de yok nasıl denir su dövdük mi Neyse. Önemli değil. Nasılsa gevezelik ediyoruz. Evet yani ev, bu aslında tabii yani tarihsel olarak düşünürsek şeye bağlanıyor değil mi? Yani Fransız İhtilalinin aslında bir ülkenin kendi iç meselesi olmaktan çok bütün insanlık adına yapılmış ha. bir iş olarak düşünülmesi. Hı hı. Yani işte Fransa insan hakları bildirgesi değil. Değil, değil mi? Yani bütün insanlık adına. Hı hı. İla, i̇lan ediliyor işte şey neydi? Liberté, égalité, fraternité. Evet. Değil mi? Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Evet. Peki neyse biz şimdi nasıl bir yerdeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Birkaç programdır. Hakların ortaya çıkma koşulları, Hı -hı. özgürlükten ayrıldıkları noktalar ve de e, in, neden sadece insanın hakları olduğu bir olanak varlığı olarak insan e, evet. temellendirmesi çerçevesinde konuşuyoruz. Bir olanak varlığı. Şimdi ona biraz daha bakalım istersen. Şeye bakalım. Bu yani hak ne yapılıyor? Yani hakla ilgili olarak kullanılan fiil nedir? Şimdi çiğnenme tamam. aklıma geliyor. Korunma var. Çiğnenme, korunma. Peki hayır yani ben hakkımı ne yapıyor? İngilizce exercise galiba. Uygulamak mı? Tatbik etmek gibi bir şey mi? Nerede görüyorsunuz? Daha göremedim. Ha. Ama yani de you exercise a right. Nasıl Fransızcası? Ne yapılır? Aplikeye mi acaba bilmiyorum. Tam Hı. emin değilim şimdi. Bir yerden şey diyordu Türkçesinde. Faydalanan falan gibi bir şey diyordu. Bakayım. Haklardan yararlanmak deniyor. Hı. Bu hakların tanınması ve tatbik edilmesi diyor. Tatbik edilmesi hangi madde o? Bu şeyde ön sözler geçiyor. Hı. Ön sözün sonların ikinci paragrafında. İstifade etmek diyor sonra ikinci maddede gibi. Hmm. Şimdi şey diyor, enjoy diyor. En, ama o şey yani özgürlük. Evet. Yani burada enjoy ne anlamda? Bir özgürlüğü enjoy etmek. Yani onun nimetlerinden yararlanmak <gülüyor> falan gibi bir anlamda değil mi? <gülüyor> i̇şte bir yerde de şey hani faydalanma evet. diyor. Olan bir haktan yararlanma, faydalanma istifade etmek. Entitled diyor tabii. Entitled'ı biraz hani konuşmuştuk. Yani Şimdi yeniden hak sözcüğünü yani kul kullanmak durumunda kalıyoruz Türkçede tabii yani üzerinde hak iddia edebilmek Hı. gibi bir şey değil mi entitled? Yani onu yapmana izin vardır gibi bir şey. Şeye hakkı olmak. Bir şeye hakkı olmak. Şeye Hı. Hakkı Hı. olmak. Hı. Değil mi? Bir şeye hakkı olmak aslında bir şeyler yapabilme özgürlüğüne sahip olmak demek aynı zamanda evet, değil de. mi? Öyle bir şey öyle bir şeyler konuşmuştuk ama dışarıdan da tanınmış olması tabii. Yani hak verildiğinde yani olmak olarak olabilir ama gerçekleşmesi için dış, yani kendisinin dışındaki bir bir takım yapılar tarafından da tanınmış olması evet, ona bu alanın bırakılmış olması bir ilişkide tabii evet. ortaya çıkıyor değil mi? Evet, bir ilişkide söz konusu oluyor. Sen yani evinde oturup televizyon seyrediyorsun şey seyahat hakkın var. Evet. Peki var. Nerede var? Evet. Yani belli bir anlamda ortaya çıkmış değil. Değil mi? Orada sen işte oturuyorsun. Evet. Ne zaman o ya bir anlamda söz konusu oluyor? Sen evinden çıkıp bir araca binip bir yere doğru gitmeye başladığın zaman. Tabii. Senin yolunu kesiyorlarsa, bilmem ne yapıyorlarsa, Hı -hı. gitmene izin vermiyorlarsa. Burada hakkın aslında bir de ayrıcalık anlamı var değil mi? Yani mesela işte bizim burada konuşmamız gibi herkesin konuşma hakkı var ama bizim burada konuşma hakkımız var mı? Var. Ki konuşuyoruz. Öyle de bir ayrıcalık vurgusu yok mu aynı zamanda bu tip bir şeye hakkı olma derken? Evet bak ilginç Almanca'da e, ayrıcalık e, forrecht demek yani öncelik hakkı gibi bir şey demek ayrıcalık. Yani birilerinden önce, önce hakkı yani for ön önce demek. <gülüyor> evet ilginç bir nokta ayrıcalık. Şimdi ayrıcalık ilk bakışta, yani hakkın tam tersi değil mi? Çünkü hak herkese eşit olması gereken bir şey. Tabii ayrıcalık tam da yani bazılarının sahip olduğu, bazılarının sahip olmadığı bir şey. Değil mi? Evet. Hani VIP salonları var. Havaalanlarında. Tabii. O, ancak ayrıcalıklı kişiler giremiyor. Girebiliyorlar. Hı. Milletvekilleri, devlet sanatçıları falan. Tabii bu gibi örneklerle hakkın, bazı hakların, herkes tarafından paylaşıl d yönündeki şeyde sürtünmüş oluyor biraz. Yani herkesin zaten VIP salonundan yararlanma hakkı yok. Zaten adı üstünde evet, yani. Yani. <gülüyor> VIP salonu. Evet. Orası. Yani şimdi yani olanakla gerçekleşme arasındaki ilişkiye baktığımız zaman yani bütün bu haklar aslında yalnızca olanaklar olarak böyle söylendiği gibi duruyor. Değil mi? Evet. Yani gerçekleşmeleri neredeyse hiçbir zaman tam bu istenen anlamda olmuyor. Doğru. Yani öyle olsaydı zaten dünya cennet olurdu. Değil mi? Bir türlü olamıyor. İşte insanlar düşünmüşler. yani Nasıl dünyayı düzeltebiliriz diye. Bunları bulmuşlar ama bunların, bunların da gerçekleşmeleri işte yani her zaman bir takım başka şeylerin sağladığı ayrıcalıklarla vesaire bir şeylerle yani bu ideal durumlarına uygun olmayan biçimlerde gerçekleşiyor. Peki bir Schumann'ımıza bakalım mı efendim? Nereye koydum ben şeyini? Görünürde yok. Neyse peki. Bir barış ne çalacağını biliyor. Schumann'ın efendim geçen sefer eksik bıraktığımız Lider Christ adlı 12 şarkılık siklusunun son 4 bölümünü peş peşe dinliyoruz. Adlarını okuyamıyorum çünkü kaybettim önümdeki şeyi. Hep beraber dinliyoruz. Robert Schumann'ın Leader Christ şarkılar e, siklusundan 39 son 4 parçayı dinledik. E, hüzün, hüzün alacak karanlık ormanda ve e, ilk gecesi. Ian Patrick e, tenor, e, Jennifer Patrick de piano. Evet, bu arada bir dinleyici telefon mesajı formu var efendim. Bu açık radyonun çok yakışıklı. Ondan bir tane daha aldık. İlginç iki tane soru sormuş. Alper Özyurt adlı dinleyicimiz. Hak savunma mıdır? Soru işareti. Özgürlük kullanma mıdır? Ne diyorsun Çekirge? İlginç sorular. İlginç sorular. Ben e, akma şey geliyor işte bu olana hak ve özgürlük arasındaki ilişkideki gerginlikler ve sanki bir takım çıkmazlar. Hı. Yani biri olmadan öteki olamıyor ve de galiba spesifik durum, özel durumlardan, belirli durumlardan örnekler vererek e, konuşmak mı gerekir? Şimdi birinci soruya tabii, Şimdi şöyle bir sorun var galiba ilk, ilk programlardan birisinde bir üzerinde durmuştuk bir miktar. Yani bu işin tarihine baktığımız zaman tüm bu haklar çok uzun savunma dönemlerinden sonra elde edilen şeyler. Hani hak verilmez alınır bir şey var ya. Evet. Yani özellikle Avrupa'nın tarihine baktığımız zaman işte hani yani Churchill'in şeyi var ya kan, gözyaşı ve bilmem ne falan diye 2 Dünya Savaşı başında yaptığı bir konuşmada bunların hepsi kan ve göz yaşıyla elde edilmiş şeyler aslında değil mi tarih boyunca evet. yani bütün iç savaşları ülkelerin aralarındaki arasındaki savaşları şeyi falan düşünürsen yani Amerika'daki zencilerin haklarını en yani Almaları falan Şimdi bizim derdimiz tabii yani Türkiye'deki bizim derdimiz. Bunlara biraz hazır, yani rahat konduk bir anlamda. Yani hazır geldi bize. Değil mi? Yani 42. Dünya Savaşı'na bile girmedik. 1945'ten sonra işte yani Roma Anlaşması bilmem ne. Biz de aldık yazdık anayasalarımızın başına. Öyle ama yani şimdi yani bugün şeyi düşün. Bir yani karakola gittiğin zaman. Oradaki oradaki polisin tavrı nasıl söylenir tam olarak bilmiyorum. Yani sen ona tabisin. Tabii. Bizde kesinlikle böyle. Değil mi? Yani sen o bir şey diyecek sen yapacaksın. Tabii. Değil mi? Şimdi halbuki Avrupa'da yani onlara işte biliyorsun nasıl çevrilir? Public servant denir. Yani bayağı halkın hizmetçisidir onlar. Yani bayağı servant denir İngilizcede. Yani onlara hizmetver, hizmetkarıdır. Bizde tabii yani Osmanlı geleneği bilmem ne falan yani oradan gelen zapturapt altına alma düşüncesiyle böyle senden yani bir hakkı olan birisi üstelik de o o hakkı e, savunması gereken insanın maaşına ödeyen birisi olarak vergilerini buraya yani o da çok önemli bir bir kavramdır özellikle Amerika'da değil mi? Yani taxpayer mı? Hı, -hı evet. Vergi ödeyen olmak yani sana bir sürü hak verir. Hı -hı. Ama işte bizde bunlar bunların yani bir yandan mücadelesi yapılmadan hazır alındığı için öyle işte yani kağıtların üstünde yazılı şeyler olarak kalıyor maalesef birçok çok durumda. Bizde O yüzden yani bu dinleyicimizin yani sorusu bir önerme olarak alabiliriz bayağı. Evet hak savunmadır savunurmamış hak yani hiç yani bir şey değildir. <gülüyor> tamam ben sahibim. Haklara sahibim. Hani bunu diyorum ya böbrek diye. Bir böbreğim de var, haklarım da var. Ama bunları ben e, bir olanak olmaktan çıkarıp gerçekleştirmeye götürmediğim sürece ve özellikle de onları kısıtlamaya çalışan birilerine karşı savunmadığım sürece <gülüyor> ben bir şeyler yapmadığım sürece yani hiçbir şey değillerdir. Evet gerçek bir haktan söz dilemez. O zaman. Değil mi? Yani o zaman e, bu yine dinleyicimizin ikinci sorusu da çok önemli bir hale geliyor. Özgürlük kullanma mıdır? Kullanmadığım özgürlük hiçbir işime yaramaz ki. Tabii. Kullan Kullanabildiğim özgürlük ancak özgürlüğümdür. Değil mi? Özgürlük her zaman bir şey yapmadır. Evet. Hak olmadan olanak gerçekleştirilebilir mi? Mesela özgürlük e... O hak orada nasıl yaratılır yani savunulur mu yoksa savunma değil de bir yaratma yani yaptıktan sonra meşrulaştırma falan gibi şeyler mi söz konusudur? Şimdi yani e, şimdi yani şimdi şu yani doğuştan olma meselesine bakın işte doğuştan olması yani bir anlamda kuramsal bir şey yani, evet. yani olanak düzeyinde tamam bir insan yavrusu dünyaya geldi. Ağlama başladı. Onun şimdi hakları var. Evet. Ama bu yani o anda ne Hiç, Hiçbir şey yok ortada. Yani Tabii. orada bir işte 6,5 kilo ağırlığında ağlayan bir memeli hayvan var. Başka bir şey değil o. Değil mi? Evet. O yani onun onun sahip olduğu olanaklar işte bir, bir sürüsünden söz ettim. Evet. Geçen programlar işte dil olana bilmem düşünme olana işte, bilmem ne falan yani neyse. Bak burada demin şey buldum. 22. maddede şey gerçekleştirme sözcüğü yani bayağı geçiyor. Bak evet. oku okumak oku kim Türkçesiniz? Her şahsın cemiyetin bir üyesi olmak itibarıyla sosyal güvenliğe hakkı vardır. Haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletler arası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı pardon, teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenansip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. Evet, tabii. Şimdi iyice karışmış orada yani. Ne gerçekleştiriliyor? Ee, ne gerçekleştiriliyor? Ekonomik, sosyal ve kültürel hakları mı gerçekleştiriyor? Evet, evet. Değil mi? Bunlar da ne için gerekli? Onun onuru ve kişiliğinin özgür gelişmesi evet. için. Değil mi? Evet. Onuru ve kişiliğinin özgür gelişmesi için onsuz edilemez olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi için her devlet ben ne yapacaktır falan evet. değil mi yani bu çok temel maddelerden birisi değil mi yani bütün bütün amaç bir kişi yani insan bireyini bir kişi olarak gelişmesi ne yani onuru içinde yani onuru kırılmadan ve özgürce gelişmesi değil mi özellikle hani işte eğitim eğitim hem hem zorunlu hem parasız olacak. Değil evet, mi? ilk ilk eğitim. Bunu bir miktar konuşmuştuk. değil mi? Burada da yine iki taraflı. Yani niye parasız? Herkese eşit. Yani her çocuğa eşit ve zorunlu. Çünkü zorunlu. Yani insan yavrusunun eğitilmesi gerekiyor. insanlaşması için. Evet. İnsan, i̇nsanın haline gelmesi için, Hı. insan olması için. Bir de buradaki bir bir maddede vardı. Eğitim maddesinde. 26. madde. Evet. Lütfen <gülüyor> evet. okusun. Her şahsın öğrenim hakkı vardır diye Böyle başlıyor. Her benim. şahıs diyip duruyor. ya yani. herkes, herkes. Everyone. Tamam. Ee, öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. Evet. İşte bizim Liyakat tespiti de ÖSYM, SMSM, ÖSMSM falan işler var ya onlarda, <gülüyor> Onlar da e, Herkes bir numara oluyor. <gülüyor> evet. evet efendim. Bu dinleyicimize teşekkür ederiz. Alper Özürt. Yine bir müzik arası verelim mi? Öyle. Ben bu oyna yapıyorum şey yapıyorum. Efendim yine Şuman'dayız. Bu sefer Opus 35. Kerner adlı bir şairin Şiirlerini bestelemiş. Bu sefer Thomas Hemsley, e, bariton. Paul Hamburger, şey, piyanoda. E, yapalım, iki i̇kişer, ikişer gidelim değil mi? E, Fırtına Gecesinde Haz diye bir şarkı. Birincisi, ikincisi. Öl, sev ve neşelen. Nasıl yapacak mı saymış onu öldükten sonra? Ben yanlış anlamıyorum umarım. Peki dinliyoruz efendim. Açık Dergi. Robert Schumann'ın 12 Şiir adlı seklüsünde ilk ikisini dinledik. Bu ikincisinde öl, sev ve sevin meselesi bir rahibe olmak için başvuran bir genç kızla ilgiliymiş. Şairin pek hoşuna gitmiş, şiir yazmış. Evet şimdi hazır ölümden açılmışken, Şöyle düşünelim çekirge. Şimdi e, yani işte insan bir olanak varlığıdır dedik. ne dedik. İlk hakkı da herhalde yaşama hakkı değil mi? Yani peki olanaklarını gerçekleştirmek için ilk ilk önce hayatta kalması lazım. Önce de. Şimdi peki şu ölüm oruçları hani bizde epi yaygınlaştı. Onun üzerinde biraz duralım. Şimdi yani benim yaşamaya hakkım olduğuna göre ölmeye de hakkım var. Evet. Değil mi? Yani intihar etmek benim yani belki de yani en önemli hakkım. Değil mi? <gülüyor> Şimdi işte ölüm orucu. Ee, ben şeyi hatırlıyorum da 1970'lerde galiba İra İrlanda Cumhuriyet evet. Ordusu'nun e, şeyleri e, işte üyeleri İngiliz hapishanelerinde galiba ikisi bine öldü. Şimdi yani İngiliz halkı e, İngiliz Hukuk Sistemi ve Tıp Sistemi yani hemen çok güzel bir şey buldu. Bir çözüm buldu. Şimdi başında işte bir tane gardiyan, bir tane doktor bekliyorlar. Hı. Yemek yiyecek misin diye soruyorlar. Hayır yemeyeceğim diyor. Peki diyorlar. Çünkü zorla yedirmeye Hı. hakları yok. İşte gittikçe fenalaşıyor, fenalaşıyor. Bir noktada bilincini yitiriyor. Bilincini yitirdiği anda doktor hemen serumu bağlıyor. Doktor serumu bağlayınca işte yeniden şey canlanıyor. Ondan sonra ayılıyor, bilincine varıyor. Ondan sonra şey yani çıkarın serumu diyor. Hemen çıkarıyorlar. Yine fenalaşıyor, yine bilincini yitirdiği anda yine takıyorlar. Şimdi yani burada tam tam şey sınırı görüyorsun değil mi? Yani ölmeyi istemeyi hakkı var. Ama bilincini yitirdiği anda artık iş şey kalıyor, tıp bakalıyor. Artık tıbbın da onu kurtarma görevi var. Evet, çünkü yaşama hakkının korunması görevi de var devlet, Evet. Ama ölüm hakkının korunması diye bir görevi yok. Evet. Değil mi? Biz de ne yapıyorlar bilmiyorum tabii yani. Evet. İngilizlerin yaptığını yaptıklarını zannetmiyorum. Ve yani bu sayede de kesildi. Yani ben, ben ondan beri hiç duymadım Irak yörenin ölüm orucuna yaptıklarını. Değil mi? Yani ne görüyoruz burada? İşte yani o olanakların sahibi olarak onları nasıl gerçekleştirmekte özgür. E dolayısıyla yaşamını yaşayıp yaşamamakta da özgür. Evet. Değil mi? Ama öyle bir nokta geliyor ki işte e, hani küçük çocuklardan falan bahsetmiştik. Evet. Ziyamik ikizlerinden falan. Yani kendisi e, bilincinde ve o hakları kendisi savunma durumunda değilse o zaman işte devletin kurumları, kuruluşları, işte şey görevlileri onları korumakla görevli zaten. Hı. Çünkü şey var çok ilginç bu işte bol bol felsefe kavramı da var burada. Bak birinci maddeyi oku. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. A akıl ve vicdan, değil mi? Evet. Yani akıl sahibi olarak diyor ki ben öleceğim kardeş. Ben yani sizi protesto ediyorum. Yemek yemeyeceğim, ve öleceğim. Bu burada öleceğim. Tabii intihardan çok farklı bir şey, değil mi? Çünkü aslında. Gayet, yani çok farklı. Ölmek çok farklı. İstedikleri ölmek değil. Tabii. Evet. Tabii. Yani intihar intihar zaten yani herhalde tıbbın görevi engel olmaya çalışmak ama yani intihara belli bir anlamda engel olamazsın zaten. Tabii. Birisi kafasına koymuşsa. Burada tabi çok farklı bir durum var. Bilinçli olarak kendisini öldürmek. Yani tam intihar etmek değil tabi. Evet. Buna da hakkı var. Yani hiç kimsenin bunu engellemeye hakkı yok. Yani Ama yani hangi noktaya kadar? Bilinci yitene kadar. <gülüyor> Bilinci gittiği anda artık başkalarının görevleri başlıyor. Evet. Çelişkili bir durum var tabii yine de orada. Ölme hakkını kullanmaya çalışırken bilim yitirdiği zaman. İşte ama yani ölme hakkı, e, ölme hakkı diye bir şey yok. Aslında evet. Değil ki mi? Yani evet. yaşama hakkı var. Evet, Kendi yaşamı abi. üzerinde hak sahibi olmasından dolayı evet. kendisini öldürmeye hiç kimse engel olamaz. Doğru. Yarattığı etki açısından da enteresan herhalde İngiltere örneğini verdiniz. Ondan beri düşünüyorum. Acaba orada bir mahkumun ölüm orucuna girmesi ve bunun sonucunda hayatını kaybetmesine verilen önemle, yani bir insan nasıl olur da bu en önemli olan andan ve hakkından vazgeçebilir meselesinin yaratacağı etkiyle bizde yaratacağı etki acaba aynı olur muydu? Mu? Olmuyor zaten işte. Hı -hı. Olmuyor zaten. Yani yine yanlış hatırlamıyorsam o iki kişi ölmüştü. Yani o yüzden hükümet mi istifa etmişti? Bir, şey, bir şeyler olmuştu yani. Bir yani karışıklık olmuştu. Yani bir insan hayatından daha değerli bir şey olabilir mi? Evet. Bizim efendim hükümdarımız oradan öyle el kol, el kol hareketleri yapıyor. Galiba son bir şarkı vaktimiz var. 3. bunu ne hep yani şu mandan ve sizden özür dileriz. Bu yine yani kesiyoruz bir türlü hepsinin bütünlüğünü, bütünlüğünü çalamıyoruz. Ee, üçüncü şarkı gezintilik zevki, gezginlik zevki. Biz size şimdiden e, iyi günler diyelim. İyi günler. Hoşçakal. felsefe gevezelikleri Hakikaten Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze Oruç Aroba Çırak geveze Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar